seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba. Günaydın Sizin Hanım. Merhabalar. Gayet iyiyiz. Ve yarında 10. Destek Projesi'ne, e, e, onun, Açık Radyo'nun destek projesinin 10. yıl dönümü yani e, 9 gün boyunca e, gene destekçilerimizle beraber olacağız sloganımızda. Bağımsız Radyo neyle yaşar? Evet cevabını biliyor musun? <gülüyor> Destekle. Dinleyicisiyle evet. Evet.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 bu işte destek mesellerinin nasıl yapılıyor. Onlar da çünkü reklam almadan bağımsız evet. çalışıyorlar. Onları konuştuk ve tek hakka gitmenin de ayrı bir keyfi olduğunu <gülüyor> konuştuk beraberce. Çok onlar. Belki evet her, her zaman bir ateş veriyor insana diyelim bir elindir, alevlendiriyor. Bir evet bir evet. Yani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 Hani Wikipedia örneğini şu bakımdan verdim elbette ona gelinceye kadar birçok örnek var ama Wikipedia hepimiz kullanır. Bence bugün Wikipedia olmasa gazetecilik de olmaz neredeyse işte. gece <gülüyor> evet. yazarları hiç olmaz gibi bir durum var ama ne derse o da mesela yaşam savaşını sürekli vermek zorunda kalıyor evet. Bu da ilginç bir şey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 şekilde medya, gazeteler işte özellikle gazetelerin farklı bir yeri var çünkü medyada ama televizyon ve radyo her şey aslında medya olarak işte internet üzerinden tabi ki haberleşme artık çok gelişti. Bütün bu farklı araçlar aslında basının yarattığı kamuoyu bunun, Türkiye'de demek ki böyle bir şey oluşmuyor bir türde. Yani insanlar bir şekilde medyaya ihtiyaç duyuyorlar fakat medyaya bir yandan güvenilmiyor.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 Televizyon Ve televizyon için tabi bulunmaz bir malzeme Sensasyonel evet. bir haber ee, o, o, hani Herhangi bir şekilde bir yorum getirmeye Ne olduğunu anlamaya dahi da hiç çalış, çalışılmamış o İşte bahsettiğimiz 5N1K e, Hani haberin temeli özü olan nerede işte ne yapıyor Gibi özetlenebilecek olan şey Hiçbir şekilde yok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 Ya yani kendi son dünya yüzünde kalabilecekleri tek yerin yıkılması karşısında uyarılara aldırmayan onlar oluyor yani. Gönüllü olarak çıkmaları beklenirdi evet. Suriyeli göçmenler evet. gibi. Evet. Evet gönüllü olarak. Kadar i̇şte Can çok da güzel bir örnek bu. Hani bu haberin üstünde bir saniye daha durmak istiyorum. Sonra o konuya da geleceğim. Onu da örnek verecektim çünkü. Şimdi bir şey de burada bu, bu zavallı insanlar nasıl bu şekilde yaşarlar? üzerine bir muşamba almış vaziyette çamur içinde e, yani bu sefalet içinde nasıl yaşarlar demiyor. Veya bu insanlar nereye gider? Yazık ki birkaç parça eşyalarını toplayıp bir yere gidiyorlar. Orada giderken de ver yansı neden halleri var ama bu insanların nereye gittiğini nasıl yaşayacaklarını veya zahmet edip de onlara bir, bir şey soran falan yok tamam o an tevran içinde olmuş olup bir olay yaşanırken ama yani bir takip işidir bu aynı zamanda gazetecilik. Ee, neyse işte onlar zavallıların biber gazı yemesi de bir mesela şey olmuyor yani hani dertte de değil yani hani biber gazı etler konu geçiriliyor böyle. Bu şekilde bu insanların e, evleri yıkılmış ve kimdir oraya şimdi.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 Bebekler ölüyor mesela bu ilk de değil yani orada bir, bir sorun olabilir kamplarla ilgili vesaire. Bu insanların e, yaşam koşulları bizim zannetimizden daha kötü olabilir. Yani tabi ortada çok ciddi bir mülteci sayısı var ama Türkiye'de bu sorumluluğu bir şey istenmiş durumda. Şimdi e, benim geçen günki yazımda bahsettiğim bir New York Times haberi vardı.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 Ee, bil fi çalışan örgütler girememekten şikayetçiydi ya yani mesela bu da bir konu aslında bakmışlar evet. baş, baş, onların da e, aylardır zaten çok büyük şikayetleri var ee, işte keza işte kurşit güneş cHp Milletvekili de girememişti Hatta bunu olay yaptı Vesaire ama işte bir fikri takip Şeklinde bunlar olmuyor yani Hani basının da peşine düşüp de Yani işte hurşit güneş şu giremedikten sonra Ne oldu tekrar girmeye çalışan Başka milletvekili yok mu hatta milletvekili Bu konuda belki de yani Teşvik edecek bir nokta olur O işin peşini bırakmamakla ilgili. çünkü Yani bu kamplar Hani oradaki kampın mesela o zamanki Bundan birkaç önce konu olan kampın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 Medya'nın çok büyük önemi var Ve maalesef işte gene Kürt ve ile ilgili en iyi haberleri En başarılı haberleri Türkiye dışından kaynaklardan Okuma geleneğimiz bozulmadı <gülüyor> Onu her zaman gibi Devam <gülüyor> ettiriyoruz Ben özellikle Kumru Başarı'nın BBC Türk'te şey, Türkçe servisinde çıkan haberine Örnek verdim çünkü işte Kumru Hanım Türkiye'den bir insan ama işte İsteğince oluyor yani Türkiye'den Gazetecilerin hiçbir eksiği yok Tek eksikleri kendilerine imkan verilmesi. Ve bu ben e, bu konuda tarafta yazdıktan sonra e, Erbil muhabiri Anadolu Ajansı'nın bana e, birazcık şey yap sistem etti dedi. Biz de çok güzel haberler yapıyoruz. E, mesela işte bu Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'in buluşması büyük bir haberdi. Ben de oradaydım dedi. E, ben Haysar Bey e bu anlamda elbette ki... E,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 Ee, varlığından farkın varlığının farkında olmadım arkadaşlığı dinlemek isterdim bu haberle ya yani bu insanlar birbirini yıllardır tanıyorlar niye alakaları yok ikisi de kötü, işte ikisi de çok ünlü fakat farklı yerlere hitap ediyorlar bir anlamda bugüne kadar bir araya gelememişler hani bir anlamda e, geç Şivan Perve mesela çok ciddi bir müzik eğitimi var e, Üben Tatlis tam alaylı yani bu konuların mesela e, birbirine tezatla Gidip gelmesini vesaire Bir şeylerin orada yani bir beni düşündüren Provoke edecek sadece orada ha, Evet bu iki insan buluşmuş ve barış sürecinde destekleyen iki tane karşımda Şarkıcı görüyorum ben başka bir şey görmüyorum Hı -hı. Hani iz, Orada izleyici olarak dinleyici olarak Okuyucu olarak insanın görmek istediği Yani bir, bu, bu anlamda gazetecilik Hiçbirimizin zekasına değer vermiyor Türkiye'de Bu tabi ki Bu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 90'lardan işte bu yana işte 80'lerin sonundan işte o medyanın hem renklenmesi hem de bir anlamda son derece her türlü rengini kaybetmesi sürecinde hani daha önce çok iyiydi diye söylemiyorum Şimdi nostalji olarak algılanmasın ama yani aslında biz o eski dönemin yetişen gazetecilerinin etik ahlak standartlarını görerek duyarak birazcık ucundan yetişerek büyüdüğümüz için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 Peki tabandan da bir tepki geliyor olması lazım. Evet. Ne yapılması gerekiyor? Bence bence tek şey sorun da orada zaten. Ana sorun orada. Tabandan tepki yeterince gelmiyor. Peki çok teşekkür ederiz sizin. Ben gelecek hafta ederim. yokuz. Yani daha doğrusu biz destek projesi içindeyiz. Yolun düşerse muhakkak bekleriz. Stüdyolar. Çok olarak. teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ha, Ve iyi, i̇yi şanslar. Çok mevsim. Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar